İçerideki karışıklıkların tamamen giderilmesi. Müslümanlar Kureş'le savaşa girdiler ve ilk büyük savaşlarını da Kureş'le yaptılar. O savaş da Bedir Savaşı'dır. Bu savaşta Müslümanlar nüsret buldular ve kuvvetlendiler. İşte bu kuvvetin tesirinden Kureş büyük bir sarsıntıyla sarsılmıştı. Öyle ki sanki bilinçlerini kaybettiler. Medine'de de bazılarını sürgüne göndermekle ve bazılarıyla da anlaşma yapmakla Yahudilerin vesvesesinden ve fitnesinden temizlenmişti. Böylece Müslümanların kuvveti gittikçe artmıştı. Ancak Kureyş'in bu halleri onları rahat bırakmadı. Müslümanlarla savaşmak ve intikam almak için Bedir Harbi'nden sonra günleri sayıp duruyorlardı. Bedir günü gibi bir gün olmasını bekliyorlardı ve derken Uhud harbi oluverdi. Kureyş bu harpte yener gibi oldular. Bu harpte Kureyş'in üstünlük elde etmelerinin sebebi Müslüman okçuların liderliğin emirlerini muhalefet etmeleri olmuştur. Uhud'da Müslümanlar bozguna uğradılar. Bunun üzerine Kureyş Bedir Harbi'nin kendilerine verdiği utancı giderdiklerinden dolayı Uhud'dan nefisleri gıpta ve sevinçle dolu olarak döndüler. Müslümanlar da Medine'ye hezimete uğramış olarak döndüler. Müslümanların bozguna uğramalarıyla birlikte Medine'de bulunanların bir çoğu onları ayıplayıp kötülediler. Aynı şekilde bazı Arap kabileleri Müslümanları kötülediler ve küçümsemeye başladılar. Bedir zaferinden ve Müslümanların onlara karşı şiddetli olmalarından sonra Medine'deki Yahudi ve münafıklar Müslümanların sultasına boyun eğip Müslümanlara yaklaşıyorlardı. Medine dışında bulunan Arap kabileleri de böyle yapıyorlardı. Müslümanlardan korktukları için Müslümanların nüfuzu altına giriyorlardı. Lakin bunların hepsi Umut Harbi'nden sonra değişti. Medine'nin haricinde olan Araplar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmaya ve kim beslemeye başladılar. Medine'de olan Yahudiler ve münafıklar da Müslüman olmayan Araplar gibi Müslümanlara meydan okumaya ve karşı çıkmaya başladılar. Bütün bunlardan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gerek Medine halkının ve gerekse Medine'nin dışındaki Arap kabilelerinin haberlerinin durdurulmasını çok istiyordu. Müslümanların otoritelerinin ve nefislerindeki heybetlerinin geri gelmesinin mümkün kılınmasını çok istiyordu. Müslümanlardan bu hezimetin tesirinin giderilmesi için çok sıkı bir şekilde çalışmaya başladı. Ve onlara hakaret eden herkesi sert bir şekilde yakalatıyordu. Uhud Savaşı'ndan bir ay sonra... Esad oğullarının Medine'ye hücum edip Medine'nin etrafında yayılmakta olan Müslümanların koyunlarını yağma edip götürmek istedikleri haber Resulullah'a ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar ona hücum etmeden önce evlerindeyken onlara hücum etmeyi istedi. Onun için Eba Seleme İbni Abdil Esed'i çağırdı. Sayıları 150'ye ulaşan seriyenin sancağını Eba Seleme'ye verdi. Bu seriyede Müslümanların ileri gelenlerinden, ve güçlü kuvvetli olanlarından çok kimseler vardı Ebu Ubeyde bin Cerrah Sa'd bin Ebu Vakkas Huseyd bin Hudayir ve daha başkaları da bu seriyedeydiler Hiç kimsenin bunlardan haberdar olmaması Düşmanı ansızın bastırmaları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara geceleri yürümelerini Gündüzleri saklanmalarını Ve değişik yoldan gitmelerini emretti Ebu Selem'e aldığı emre göre yürüdü Ta ki Esed oğullarının yurtlarına geldi. Sabahın karanlığında onları kuşattı ve onlara saldırdı. Adamlarını cihada teşvik etti. Onlara çeşitli yönlerden korku saldı ve böylelikle onları hezimete uğrattı. Müslümanlar onların üzerine nusret buldular ve onların mallarını ganimet olarak aldılar ve muzaffer olarak Medine'ye döndüler. Böylelikle Müslümanlar nefislerindeki heybete ve kuvvetlerine tekrar döndüler. Daha sonra Halid bin Huzeyl'in Medine'yi vurmak için insanları topladığı haberi Resulullah'a ulaştı. Bunun üzerine Allah Resulü Abdullah İbni Unesi çağırarak bu haberin aslının ne olduğunu araştırıp öğrenmesi için gönderdi. Abdullah gitti ve Halid ile karşılaştı. Halid bu adam kimdir diye sordu. Abdullah ben Araplardan bir adamım dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için insanları topladığını duydum. Bunun için sana geldim. Halid, Medine'ye harp etmek için asker toplamakta olduğunu gizlemedi. Abdullah, Halid'in insanlardan ayrı tenha bir yerde kalması için fırsat gözlüyordu. Nihayet bu fırsatı buldu ve kılıcıyla ona saldırdı ve onu öldürdü. Oradan Medine'ye döndü. Olup bitenleri Resulullah'a haber verdi. Halid'in öldürülmesiyle Huzelli'den Lihyan oğullarının hareketleri ve harbe hazırlanmaları durdu. Savaş yapmaları için Arapları toplamaları ve Müslümanlara karşı savaş yapmaları şerrinden Resulullah da rahat ve emin kaldı. İşte böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışındaki Arap kabilelerine galip geldi ve onlardan gelecek sorunları çözdü. Fakat bu çözüm Arapların ihanetlerini tamamen yok etmedi. ile kabilesi civarında bulunan kabilelerden bir bölük Resulullah'a gelerek dediler ki ''Bizden Müslümanlar vardır. Ashabından bize bizimle beraber bir takım kimseler gönder. Bize şeriatı öğretsinler ve bize Kur'an okusunlar.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının büyüklerinden 6 kişi gönderdi. Bunlar birlikte Huzeyl kabilesine ait bir suya vardılar. Orada Müslümanlara hainlik ettiler. Müslümanlar Huzeyl'den yardım istediler. Adamları ellerinde kılıçlarıyla 6 Müslümanın yanına geldiler. Müslümanlara ihanet ettiler ve etrafını sardılar. Müslümanlar da kılıçlarını aldılar ve onlarla savaşmaya başladılar. Onlar Müslümanları öldürmeye başladılar. Hatta Müslümanlardan üçünü de öldürdüler ve diğer üç Müslümanı da esir ettiler. Onları satmak için Mekke'ye gitmek üzere yola çıktılar. O üç kişiden biri olan Abdullah bin Tarık yolda bir ara kavmin gafletini fırsat bulup esirlik bağından ellerini çözdü onlar ile dövüşmek için kılıcını aldı fakat onlar buna imkan vermediler ve onu da öldürdüler. Diğer ikisini de esir alıp Mekke ehline sattılar. Onlardan biri Zeyd bin de Bunu babası Umeyye bin Halef'in yerini öldürmek üzere Safvan bin Umeyye satın aldı. Zeyd öldürmek için getirildiğinde Ebu Sufyan ona şöyle sordu. Allah aşkına ey Zeyd şu anda Muhammed'in bizim yanımıza senin yerine olup onun boynunu vurmamızı ve senin de ailen yanında olmanı ister misin? Zeyd şöyle cevap verdi. Vallahi şu anda Muhammed'e eziyet veren bir diken isabet ettiği haldeyken bile ehlimin yanında bulunmayı istemem. Ebu Sufyan bu hale tacub edip dedi ki, İnsanlar arasında Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdikleri gibi arkadaşını öylesine seveni görmedim. Sonra Zeyd katledildi. Esir edilenlerden ikincisi Hubeyp'tir. Onu bir müddet hapsettiler ve sonra da asmak için çıkardılar. Hubeyb onlara dedi ki iki rekat namaz kılmak için beni bırakır mısınız? Onlar da onu bıraktılar. İki rekat namazını tamamlayasıya kadar ona müsaade verdiler. Hubeyb de güzel bir şekilde iki rekat namaz kıldı ve tamamladı. Sonra onlara karşı döndü ve dedi ki Vallahi eğer sadece öldürülmekten korkarak uzattığımı zannetmeniz olmasaydı elbette namazı çok kılardım. Hubeyb'i bir ağaca bağlamak için kaldırdılar ve onu ağaca bağladıklarında Hubeyb onlara gadaplı gadaplı bakarak yüksek sesle şöyle dedi. Allah'ım biz Resulünün Risaletini tebliğ etmeye çalıştık. Bugün bize reva görülenleri ona bildir. Kureş müşriklerinin hepsini mahvet ve topluluklarını dağıt. Birer birer canlarını al ve onlardan hiçbirini sağ bırakma. Oradakiler Hubeyb'in yüksek sesinden ve bedduasından şiddetli ürperdiler. Sonra onu da öldürdüler. Bu altı kişinin öldürülmesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Huzeylin böyle hainlik yapmaları ve Müslümanların şeref ve haysiyetlerini hafife almaları Resulullah'ın ve ashabının üzüntüsünü daha da arttırdı. Resulullah bu işi çok düşündü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeylilerin haince yaptıkları o hadiseyi düşünme esnasında Ebu Bera, Amr bin Malik ve Mülâbül Esin'le Resulullah'a geldi. Resulullah ona İslamiyet'i arz etti. Onlar da İslamiyet'i kabul etmedi. Lakin İslam'a düşman olduğunu da açığa vurmadı. O Resulullah'a şöyle dedi. Necid ehline İslam davetçileri gönderirsen onlar senin davetine icabet ederler ve kabul ederler. Lakin Allah Resulü Hüzeylilerin hainlik yaptıkları gibi Necidlilerin de ashabına hainlik yapmalarından endişe etti ve Ebu Bera'nın isteğine cevap vermedi. Fakat, fakat Ebu Bera davet için gidenleri koruyacağına Resulullah'ı ikna etti ve Allah Resulüne şöyle dedi. Onlara kefil benim, onlara gönder de senin buyruğuna davet etsinler. Ebu Bera sözü dinlenir bir adamdı. Himayesi altına aldığı kimseye hiçbir kimsenin hainlik etmesinden korkulmazdı. Bu teminatlar sonucu Allah Resulü Münzir bin Amr'ı Müslümanların seçkinlerinden 40 kişiyle gönderdi. Bunlar yürüdüler ve hatta biri Naune denilen yere indiler. Oradan işlerinden birini Resulullah'ın mektubuyla Amir bin Tüfeyle gönderdiler. Amir mektuba hiç bakmadı ve gelen elçiyi öldürdü ve davetçi Müslümanları öldürmek için Amir oğullarından yardım isteme çığlıkları kopardı. Amirolluları bundan kaçındılar ve zimmetlerinde olanları korumaya ve Ebu Beran'ın himayesine vefa gösterdiler. Fakat Amr diğer kabilelerden yardım aldı ve Müslümanları yolculukları esnasındayken kuşattı. Müslümanlar da onları görünce kılıçlarını alıp savaştılar ve en sonuncusuna varıncaya kadar öldürüldüler. İki kişiden başka Müslümanlardan kurtulan olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar bu şehit edilenlere çok üzüldüler. Bu olay Müslümanları şiddetli şekilde etkiledi. Allah Resulü bu olay hakkında da çok düşündü. Müslümanların nefislerindeki heybetlerin iadesi için Araplara galip gelme yolunu araştırdı. Lakin gördü ki bu faaliyetler Medine'nin içine tesir etmiştir. Önce işteki duruma çare bulmak gerekirdi. İşteki kötü hallere çare bulunup itminan sağlandıktan sonra Arap meselesine ve harici işlere de çare bulacağını gördü. İşte meydana gelen olaylara gelince Uhud, Reci ve Biri Meune hadiseleri Müslümanların heybetini Yahudi ve münafıkların nefislerinde zayıflattı. Onlar peygamberin başına bir felaketin gelmesini bekleyip duruyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ve niyetlerini ne olduğunu keşfetti. Ta ki onların Resulullah'ın aleyhinde görüşleri açığa çıktı. Bunun üzerine Allah Resulü Muhammed bin Mesleme'yi onlara gönderdi ve ona dedi ki, ''Beni nadir Yahudilerine git ve onlara de ki, Resulullah beni size gönderdi ve size diyor ki, ''Ülkemden çıkın gidin, yapmaya karar verdiğiniz şey üzerine sizinle yapmış olduğum ahdi bana hainlik yaparak bozdunuz. Size 10 gün mühret veriyorum. Ondan sonra sizden bana görünen kişinin boynunu vururum.'' Bunun üzerine nadir oğulları çıkıp gitmek üzereyken Abdullah bin übey onları kalmaları için tahrik ve teşvik etti. Ve Hüyey bin Ahdab onları kalelerin içinde kalmalarına teşvik edip cesaretlendirdi. 10 gün geçtiği halde ülkelerinden çıkıp gitmediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaş açtık onlara baskı yapsın. Böylece onlar Resulullah'tan kendilerine malları, canlıları ve çoluk çocukları için eman vermesini istediler ki çıkıp gitsinler. Onlardan her 3 kişiye bir deve düşüyordu. Ona yiyecek ve içeceklerden istediklerini yüklüyorlardı. Develerinin kaldırabileceği kadar yükleyip çıkıp gittiler. Arkalarında arazilerinden, hurmalarından, mahsullerden ve silahlardan sahip oldukları her şeyi Müslümanlara ganimet olarak terk ettiler. Resulullah da onları ilk muhacirlere dağıttı. Fakat onlardan Ensar'a hiçbir şey vermedi. Ancak Ensar'dan muhacirler gibi fakir olan iki kişiye de o ganimetten verdi. Nadir oğullarının sürgün edilmesi ve cezalandırılmalarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dahili siyaset işini tamamladı ve Müslümanların heybeti geri geldi, sonra da harici siyasete yöneldi. Nitekim son Bedir gazvesinde Kureyş'e meydan okudu. Fakat Kureyş onunla karşılaşmaya cesaret edemedi. Bu gazve Uhud'dan bir yıl sonra vuku buldu. Zira Allah Resulü Ebu Süfyan'la olan gelecek sene buluşma yerimiz Bedir'dir sözleşmesini ve onunla karşılaşmasının zaruretini hatırladı. Abdullah bin Selül'ü Medine üzerine vali tayin etti. Müslümanlarla birlikte Bedir'e gelinceye kadar yürüdü. Orada onlarla savaş için hazır olarak Kureyş'i bekliyordu. Kureyş Ebu Süfyan'la birlikte Mekke'den çıktılar. binden fazla adamları vardı. Fakat çok geçmeden Ebu Süfyan geri dönmeye uygun buldu ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Kureyş'i bekleyerek 8 gün kaldı ve onlar gelmediler. Daha sonra onların geri döndükleri haberi ona ulaştı. Bedir'de kaldıkları sürede yapmış oldukları ticaretlerine kazanç elde ettikten sonra Müslümanlarla birlikte Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye geri döndü ve savaşmadıkları halde muzaffer olarak geri döndüler. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necit'te Gatafan'a saldırdı. Onların hepsi de bir tarafa kaçtılar, mallarını ve kadınlarını terk ettiler. Müslümanlar da onları ganimet olarak alıp Medine'ye döndüler. Daha sonra Devmetül cendele doğru kafileleri cezalandırmak için gazveye çıktı. Fakat onlar Resulullah'a karşı koymadılar. Resulullah onları yakaladı. Onlar da geriye döndüler ve mallarını terk ettiler. Müslümanlar da onların mallarını alıp Medine'ye muzaffer olarak döndüler. Bu harici gazveler ve Medine'deki dahili düzenleme ve cezalandırmalarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinin heybetini tekrar Arap ve Yahudilerin nefislerinde etkili kılmaya ve Uhud'un hezimet tesirlerini tamamen yok etmeye muktedir oldu.